Ortalık Yer Kuşaklar arası bir telefon haspı hali için, barış için, barış Hazırlayan ve sunanlar Serhana'da ve Sarp Keskiner Merhaba Sarp. Merhaba hocam, nasılsınız? İyidir. iki hafta geçti. Neler oluyor? Yani yeni yıla e, adapte olmaya çalışıyoruz. Bu eski yılın peşinden getirdikleri bazen bırakmıyor ya bizi. Yeni yıla da böyle hep yeni giriş yapma isteği vardır. Bir yıl başlarında bu direkt dilemekten pek de öteye geçmez. E, ertesi hafta tekrar bir önceki yıldan kalanlar sarkar. Birazcık o sarkanlarla uğraşıyorum ben bu aralar. Böyle dertlerimiz var değil mi? Yeni yıl diye bir tarih koyduk. Sonra kendimizi de ona göre ayarlıyoruz. Ötesi ve berisi üzerinden kurgulamaya çalışıyoruz her şeyi. Oysa zaman kendi akışı içinde bazen dönüp bazen geri gidip bazen ileri gidiyor mu da emin değilim ama geçenlerde mevsimleri öyle düşündüm yani uzun zamandır bu kadar kuru bir kış bu yaşadık. Bu kadar sıcak bir kış. Bu kadar sıcak ve kuru. Şu an dışarısı kış. 20 derece. Ocak ayındayız. Bu çok korkunç bir şey. Evet. Ortalık yerde hep aklımda şey var. Hidrellez ateşleri var ama oradan bir de sıçramayla yangın geliyor ortalık yer deyince aklıma. Çünkü galiba ortalık yerin iki tane seyirlik şeyi var. Biri kavga, biri yangın. İnsanlar e, bu tuhaf ihtirasları ve felakete bakan halleriyle yangın ve kavgayı fena halde seyrediyorlar. Öyle değil mi? Ne dersin? Seyretmek derken aklıma yöndü. Esat Cadip paylaşmış. Şimdi işin adını hatırlayamayacağım ama oyuncak bir kepçe e, Esat'ın onu çok güzel yerleştirmeyi vardır e, ve minyeti insanlar Kepçe'nin çalışmasını izliyorlar. <gülüyor> yani yangın da biraz böyle izlenen bir şey. E, başa gelmedikçe tabii ki. Yani bir zaman önce bir yangını izlemiş olan biri evinde e, yangın çıktığında e, onun dışında kalamıyor. Değil mi? Evet, evet. daha önce oturduğum bir evde İstanbul'un yaz sellerinden birinde... Hiç oldunuz siz de oradan bir yangına? Hatırladığımı anlatayım mı? İster misin? Tanık olduğum aslında ruh acıtan bir şey. Ee, o da şu. Fuara gidilirdi ee, yaz aylarında. Yaz ayla İzmir'den bahsediyorum tabii ki. Ee, fuara gidildiğinde de yaz aylarında bayraklı ve nal döken sırtları her gün yanardı. Karşımızda ay gitti gidiyor falan. Şu anda gökdelenler var orada orası azar azar aralıksız yandı. O zaman tabii yerine apartman dikecekler gibi laflar geçiyordu ama işte kentsel dönüşüm, gayrimenkul azgınlığı falan bunlar konuşulmuyordu. Ben gözümün önünde böyle yandığını hatırlıyorum. Böyle birebir yangın seyrettim mi çok emin değilim. Söylemek bile Tuhaf kaçıyor oksimoron gibi, ya yani yangın ve seyretmek gibi. E, bir yandan da bir şey yapamazsın yani. yani. Çaresizlik işte. Evet. O, e, siz söyleyince ben de hatırladım. bu Bayraklı'dan başladı, Menemen yönüne doğru bir Yamanlar yangını oldu. Bu Yamanlar yangınından sonra oradaki çam ormanları ortadan kalktı. Evet o zaman da konuşuluyordu, bir zaman sonra şekil buraya doğru büyüyecek, başka büyüyecek yeri yok deniyordu. Olur mu canım öyle şey kim oturur dağların üstünde deniyor da o zamanlar ne zamanın işte bunlar 80'li yılların değil mi ilk yazısında olsa gerek bahsettiğimiz yandımlar. Şimdi bütün oralar olduğu gibi sitelerle sarıldı. Yani dağa baktığınız zaman sadece site görüyorsunuz. Her, da, her da... yangın kaza bile olsa aynı zamanda bir kasıt mıdır bu soruyu sormak mümkün ama cevap vermek mümkün mü bilemedim. Kasıt kaza ilişkisiyle ilgili ben de bir hisselerimi anlatayım. Çiftlikteyim, kurumuş otları temizlemeye karar verdim bir bölgede. Oraya bir şeyler ekicem. Fakat baktım yem yeşil çok yani takrir ben böyle Nisan sonu Mayıs başında falan bir zaman yem yeşil otlarla kaplı beni temizlemek istediğim yer ama bir yandan da bir sürü kuruluklar etrafında berisinde. Kuru otla tutuşturayım, nasıl olsa yemiyor yani, hani bir şey olmaz. Şimdi şöyle bir şey, bu malt meselesi, yani kuru otun altında tohum korunaklı bir şekilde çimleniyor ya. Sonra da çimler yükseldiğinde onları koruyan kuru otlar altta kalıyor. Tabii. O alev bir yürüdü, bir yanmaya başladı bu ortalık. Yani nasıl söndüreceğimi bilemedim. Ondan sonra kıyafetlerin tutuştuğu, kendimi mi söndüreyim, otları mı söndüreyim falan derken o benim çıkardığım çok önemli derslerden bir tanesidir. Yani kasıt dersek, kasıtlı olarak belirli bir bölgeyi yok etme konusunda bilgili olması lazım ki o kişinin o yangını çıkardığında nereye varacağını tahmin etsin, hedefine ulaşsın yani. Ya da bilgisiz olması, şuursuz olması lazım ki benim gibi işte o zaman başına böyle bir şey yaz. Selam Sarp. Selam Özge. DATÇA'da çok değerli bir proje yapıyorsunuz. Bahseder misin? Nasıl bir çerçevesi var? Neleri hedefliyor? Tabii öncelikle teşekkür ederim. E, projemize övgü dolu sözlerimiz için. Şöyle bir proje. Bu orman yangınları farkındalığı e, sanat atölyeleri yapıyoruz çocuklarla birlikte. E, Avrupa Birliği projesi olan Culture Civic tarafından destekleniyor projemiz. Ee, i̇stersen buna nasıl bulaştığımdan bahsedeyim kısaca. Tabii. Hem mahalle afet gönüllülerindenim Datça'da. Ee, hem de Datça Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü'nde de bulunuyorum. Eğitimci bir tarafımda var. Çocuklarla çok kereler çalıştım. Kalça ee, Swing çağrısını gördüm. Tam da yangınlarla uğraşırken derken. Ee, ilk kez bir projeye deneyim yazmayı diye düşündüm. Sonra da bütün bu kimliklerin hepsini birleştirmek üzerinden bu proje ortaya çıktı. Dört tane sanat atölyesine oluşuyor ama bu dört sanat atölyesini iki farklı yerde yapıyoruz. Datça bir yarımada, bir tarafı Datça merkez, diğer tarafı da Betçe olarak geçiyor. Datça tarafındaki çocukların çok fazla erişimi yok kütür sanat faaliyetlerine. Datça'da da tabii ki sınırlı ama Betçe'deki çocukların genel olarak hiç yok. Böylelikle işte iki farklı yerde e, projeyi yapıp onların ayağına sanat atölyeleri yürütücülerini götürmenin daha mantıklı olabileceğini düşündük ve böylece başlamış olduk. E, dört farklı sanat atölyesi dedim. Bunlardan bir tanesi ilkini yaptık. Şimdi Tezgören'in e, önderliğinde, onun yürütücülüğünde gerçekleşti. Ses atölyesi yaptık. İkinci atölyemizi geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirdik. O da edebiyat atölyesiydi. Özgür Mutlu ve Ayşegül Çelik ile birlikte yaptık. Üçüncü atölyemiz Çöpten Heykel Atölyesi olacak. Onu da Deniz Kırımsoy gerçekleştirecek. Ardından da dördüncü olarak Hakan Polacanlı ve İlker Görgül'ü önderliğinde Ses ve Hareket Atölyesi yaparak projeyi tamamlayacağız. Ama bunlara ek olarak Datça Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü bir yürüyüş yapacak. Mahalle Afet günleri de Yine bu yürüyüşün içerisinde olacak. Bütün bunların hepsini kayıt altına alıyoruz. Ve bunlardan bir film projesi çıkartma etindeyiz. Orada da Bahadır Cihangir Genç ve İmre Özdemir ile birlikte çalışıyoruz. Onlar da şu anda bütün bu yaptığımız etkinlikleri kayıt altına alıyorlar. Ve bir film çalışması içindeyiz birlikte. Bu filmi de e, projenin e, sonlarına doğru çocuklarla birlikte izleyip değerlendirmesini yapıp, e, ardından orman işletme şefliğinin de, içinde olduğu, mahalle afet gönüllerinin de yine içinde olduğu bir toplantıya dönüştürmek hedefindeyiz. Ee, böylelikle de projeyi e, aslında bu ayağını bitirmiş olacağız. Ardından da çarpan etkisi yaratması için e, Haziran ayında ve de işte Eylül okullar açık olduğu tarihlerde, Eylül ve Kasım ayında da, eylül aylarında da, ee, okullarda faaliyetlerimize devam edeceğiz. Ee, i̇ştirakçılarımız var, ondan da bahsetmek isterim kısaca. Ee, Orman İşletme Müdürlüğü, e, DATÇA Emecik Orman İşletme Müdürlüğü bizimle birlikte. Ee, DATÇA Belediyesi hem mekan desteği veriyor hem de pek çok farklı yerde bize destek sunuyor. Ee, aynı biçimde çocukların belirlenmesi için özellikle çok büyük katkıları olduğu Milli Eğitim Müdürlüğü, Datça Dağcılık ve doğa Sporları Kulübü ile Datça Mahalle Afet Gönüllüleri iştirakçılarımız arasında projemiz şu anda devam ediyor. Ee, başarılar diliyorum. Ee, istediğiniz şekilde sürmesini diliyorum. Hem dağcılık e, geçmişin var, e, hem aynı zamanda Afet Gönüllüleri e, örgütlenmesinin bir parçasısın. Yangının bölgede bıraktığı ee, zararı ekonomik anlamda, psikolojik anlamda e, ve diğer anlamlarda nasıl değerlendiriyorsun? Yanan bölge gerçekten yani büyük tahribata e, uğramış bir bölge. Hepimiz açısından gerçekten çok yıpratıcıydı bir kere. Yani ulaşılmaz alanlar vardı. Hı hı. E, dört kişi yandı biliyorsunuz belki Yani şu anda sağlık durumları iyi ama 4 belediye işçisi çok büyük bir kaza atlattı. Spot yangın dediğimiz bir yangın neticesi. Aslında yangın alana ile ilgisi olmayan bir yerde yangın çıktı ve böyle bir talihsizlik yaşandı. İnsanlar buradan gittiler tam tatillerinin ortasındayken kaçıp gittiler. Turizm sekteye uğradı. Datta turizmle geçinen bir yer. Diğer taraftan ekolojik olarak da çok yıpratıcı olduğunu söyleyebiliriz çünkü Datça ve Bozbur'un yarımadası aslında endemik bitki örtüsüyle bilinen bölge. Bu yüzden de bir tahribatı oldu. Bunun da herhalde yapım zamanda ne yazık ki götürlerini net bir şekilde göreceğiz. Peki bunun götürüleriyle ilgili yapılan çalışmalar var mı? Bu endemik e, zenginliğin ne kadarı e, kurtuldu, ne kadarı zararı uğradı veya e, tekrar canlanmasının e, sürecine dair e, bunu takip eden, gözlemleyen, kayıt altına alan organizasyon var mı? Şu anda benim haberdar olduğum bir organizasyon yok. E, ama yani bu endemik e, bitki örtüsü ve işte ee, ve hayvanlar da diyebiliriz. Çünkü kara kulak var mesela burada. Marmaris yangından sonra daha doğrusu Börtübet yangından sonra kara kulakların doğru kaçtığı haberini almıştık biz. Hı -hı. Yasin İlemin üzerinden takip edebilmiştik. O kara kulaklar üzerine çalışan bir uzman. Onun üzerinden haberdar olmuştuk meseleye. Sonra burada da yangın oldu ve bu şekilde bir gözlemimiz oldu. Yani o kara kulaklarla ilgili şu anki akıbeti en iyi Yasin İlemin bilir ama e, bunun dışında da hani bir çalışma var mı, böyle bir raporlama var mı açıkçası ben net bir şekilde bilmiyorum. Ama orman işletmesi orada çalışmalarına devam ediyor. Ağaçların kesildiğini gördük mesela geçen gittiğimizde Betçe tarafına. Böyle çalışmalar var ama ne yapıyorlar, ne ediyorlar kısmında bir raporlama, çalışma var mı? Açıkçası ben net bir şekilde bilmiyorum. Keşke olsa bu arada. Evet. Olsa evet, evet. Onun için de sordum biraz. Peki e, hali hazırda yürüttüğünüz projenin e, bu, e, kaybolan alanlarla e, ilişkisini biraz daha açar mısın bize? E, bir farkındalık yani... yaratmayı amaçlıyor mu yoksa sadece e, Becce bölgesinde kültüre erişimi kolaylaştırmak üzerinden ilerleyen bir yapısı mı var projenin? E, Betçe bölgesine ya da hani Datça'daki çocuklara sanat faaliyeti yapma ikinci hedef. Birinci hedefimiz orman yangınları farkındalığı. E, çocuklara orman yangınları tahribatını anlatmak. Orman yangınlarının neden olduğu şeyleri anlatabilmek. Bir anket çalışması, ön anket çalışması yaptık katılımcı çocuklarla. Sonra da bu projenin sonunda da bir son anket çalışmamız olacak ve ne ne kadar tam oturmuş çocuklarda bunu gözlemleyebileceğiz. Mesela işte çöpten heykel atölyesinde yapılacak olan şey, yangına sebep olabilecek olan maddeler neler, bunların ayrıştırılması gibi bir hedefimiz var. Tabii yangını başlatan e, atık materyallerin de belki çocukların nezdinde e, ormanın içinde bulundurulmamasına dair bir bilinç oluşturmak da herhalde bunun bir parçası. Hala hangi numaraya haber vereceğimizi dahi Yeni yeni öğreniyoruz. Yani bütün mesela acil durum numaraları 112'de toplandı. Ama işte ay o numara mıydı, bu numara mıydı? Ya da hani yangın gördüğünde e, çıkıdık terlikle, parmak arası terlikle yangına gidilmemesi gerektiğine. Hı -hı. Hala bunların bilincinde değiliz. Mesela ya da gerçekten yangına sebep olan maddelerin neler olduğunu bilmiyoruz. Duman gördüğümüzde ne yapmamız gerektiği konusunda da bir bilince ihtiyaç olduğu kanaatindeyim kistler olarak ve aldığı beyitirler dolayısıyla. Zaten e, yani dünyadaki dış da baktığımızda artık yangınla yaşamayı öğrenmeye dair de bir bilinç geliştirmek gerekiyor diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Ben de iyice de. Ben de çok Selamlar herkese. Sen söylerken aklıma geldi topluluğun adı neydi? Yel yüzü, Yel ve Ateş. Örtülümden fayr. Evet, Birçki de var değil mi? Tam da anlattığın hikayede. Ama mi? işte ondan sonra da Blood Sweat and Tears var. <gülüyor> <gülüyor> evet kesinlikle kesinlikle. Ee, bir de şuradan bakabiliriz. Ee, belki iki iki birbirini kesen izlek. Ee, İstanbul defalarca yandı. Osmanlı'dan bahsediyorum, Bizans'ta dahil. Çünkü her şey baştan yapılıyor. Yangın böyle de bir fırsat sunuyor. Yani kötü niyetle yapılmadığı zaman diyelim e, ve her şeyin de yanabilir olduğu bir çağda, ahşap olduğu bir çağda e, bulunan malzemeyle yenilemek için bir fırsat sunuyor. Ama şehir defalarca yandı. Çırağan yangını aklıma geliyor. Ama Yangınlar bitmedi, İzmir yandı, hem yani de ne yandı, Maraş yandı, Sivas yandı, 6-7 Eylül yandı, yanmaya da devam ediyor. Dolayısıyla bir yandan da acaba şu yaşadığımız coğrafyanın tarihi ve coğrafyası aslında yangınlar üzerinden yazılabilir mi sorusu aklıma ister istemez geliyor. Bitmeyen ateşler başlığıyla, bir kitap önerisi gibi. Aynı söylediğim ikinci e, kesişen izlek de sanat yangınları, tiyatroların yanması. Üstelik operaların tarihine baktığında Londra Operası yanmış, Nascala yanmış. Çünkü içindeki bütün o kurgu ahşap üzerinden kurulduğu için ve çok fazla elektrik devresi birbirinin içinden geçtiği için yangına son derece müsait. Kültür Sarayı yandı. AKM oldu sonradan. Yıllarca da kapalı kaldı. En son durumda olduğu gibi yıllarca da kapalı kaldı. Şan Tiyatrosu yandı. Evet, demek en ki... son Ali Poyrazoğlu'nun e, bütün bugüne dek biriktirdiği materyaller sanırım müze kurmak için doğru duyduysam, doğru biliyorsam tamamen ortadan kalktı. Hiçbir şey kalmadı. Onun. Bütün biriktirdiği kukla koleksiyonu vardı ya. Uf. O da mı kısa devre? Belli değil. Kaynak kıvılcımından çıktığı söyleyeyim. Hep böyle bir şey vardır değil mi? Hep kaynak kıvılcımı. <gülüyor> Standart bir laf Eskiden var. çok basitti yani. Kısa devre. İşte, kısa devre. Elektrik kombi. İhmal. İhmal. Ee, bizde hep şey vardır ya. Yani işte bu toprakların toplumunda bu şeyi bir başka özne yükleme kusuru. ...şuursuzluğu, e, e, aksiliği, başka bir ee, özneye yükleme. Yani trafik canavarı dedik mesela, kolay, değil mi? Yani o da rahat... Neden o kazalı buluyor? Çünkü trafik canavarı. Kolay da. rahatlamak çok için, kolay kolay Tra rahat. Trafik üstlenmemek için. Trafik canavarının şeyi de var. Ee, bir görseli vardı yollarda böyle. Hatırlıyor yani çok, musun? Çok yani, korkutucu olmaktan uzak. <gülüyor>